1654 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Ebu Umame ve diğer ashaba özlü dua öğretmesi, evet, Hazreti Peygamber birçok dua ve niyazlar ederdi, ben bunlardan bir kısmını öğrenemedim, Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, sen birçok dua ediyorsun, biz bunlardan hiçbirini öğrenemiyoruz, dedik, Hazreti Peygamber, size onların hepsini derleyici bir duayı öğreteyim mi, dedi, bunun üzerine şöyle dua etti, ey Allah'ım, Peygamber'in Muhammed'in senden istiyorsan, İstediğinin hayırlısından senden istiyoruz, peygamberin Muhammed'in sana şerrinden sığındığının, şerrinden sana sığınıyoruz, yardım eden sadece sensin, hedefe varmak ancak senin müsaadenle olur, günahtan dönmek, ibadete yönelmek ancak senin kuvvetinle olur.